Paslanmaz sundurma modelleri son 5 yıl içerisinde hem konutların hem de iş yerlerinin popüler bir oranda talep ettikleri sundurma modelleri arasında yer almaktadır. Güneşin zararlı olduğu bilimsel çevrelerce kanıtlanmış olan ultraviyole ışınlarına karşı %100 oranında bir koruma içermektedir. Bunun yanında tamamen paslanmaz etkilere sahip olduğu için dış etkilere ve çevresel şartlara karşı da mukavemet gücü son derece güçlüdür. Paslanmaz sundurma çeşitlerinin en bilinen modelleri içerisinde içerisinde Spider askı sundurmalar yer almaktadır 5 yıl garanti kapsamında satışa çıkarılan bu modeller son derece dayanıklı olmaları ile bilinmektedir bakım gerektirmemesi ve bulunulan noktayı çok daha estetik bir noktaya taşıması da tercih sebebidir paslanmaz kapı önü sundurma sistemlerinde 304 ya da 316 paslanmaz ana materyal kullanılmaktadır bu malzemenin parlak görünmesi için sulu zımpara ve polisaj teknikleri uygulanmaktadır üst kapatma malzemesi olarak beş artı 5 laminasyonlu temperli cam kullanılmaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, bölgelerinde uygulamalı Türkiye geneline malzeme satışı yapılabilmektedir.